Ahzap 60 den itibaren. Eyunuzu billah, eyunuzu billah, eyunuzu billahimine şeytan, rujim, Bismillahi r rahim Ve kullu Rabbi zıtni ilmen ve fehmen. Ya Rabbi, e, ilmimizi arttır. Rabb işrahi sadri ve yesirli emri veül uktedem min lisani yefkahu qawle. Ya Rabbi. ''Göğsüme genişlik ver, işimdeki işimi kolaylaştır, dilimdeki bağı çöz ki sorunu gider ki sözümü anlasınlar.'' ''Sübhaneke la ilme lana illa meallemtena inneke entel alimil hakim.'' ''Sen sübhansın, senin öğrettiğinden başka bizim ilmimiz yoktur, sen alimsin, hakimsin.'' Rabbiyesir velatu asiyor Rabbitemin bile Hayır, ya Rabbi çok çok kolaylaştır, zorluk nasip etme ve hayırla tamamlamayı da nasip etle. Vema teufik illa billah Allah'ın yardımı olmadan muvaffakiyet yoktur. Allahümme salli ala ve ve nebiyyina Muhammed. Alhamdulillah Rabbim ademin. Evet e, Ahzab suresi e, 60. ayete e, geldik. E, bugün geçen haftalarda tesettürle ilgili yaklaşık bir buçuk saatlik bir konuşmamız olmuştu tesettür konusu çok geniş bir ko konu ee, birkaç ayete hazırlandım ama e, anlatmayacağım iki hafta yeter gibi yine önümüzde çıkarsa bunlara devam ederiz çünkü e, ilerleyemiyoruz geçen hafta hiç e, yeni bir ayet olmadan e, işledik bugün 60. ayetten itibaren inşallah devam edeceğiz Evet. Le in lem yentehil münafi guune. Le in burada şart var. Eğer şöyle olursa lem yentehi vazgeçmezlerse kim vazgeçmezlerse el münafi guuna <gülüyor> münafıklar vazgeçmezlerse ikinci bir gruptan bahsediyor. Ve lezinefi gulubihin marabun. Kalplerinde maraz olanlar, maral bildiğiniz gibi Türkçe'de bir maraz, bir hastalık olanlar. Şimdi üçüncü grup var. Vel murci fune fi medineti. Medine'de yani Medine şehrinde e, biraz sonra açıklayacağız murciflik yapanlar, Mürcef olanlar. Bunlar eğer e, vazgeçmez derse. Devam ediyor ayet. Le e, nuriyen neke bihim mutlaka seni onlar üzerine salarız musallat ederiz göndeririz tümle la yucavi ruu neke sana komşuluk edemezler fihe orada illa balıyla az bir zaman evet. Şimdi e, biliyorsunuz Ahsap suresi başından itibaren özellikle bir gruba yani münafıklara, kafirlere de var. Ve yeterince iman etmemiş olanlara e, bir uyarı niteliğinde ayetler içermekte. Hem Peygamber Efendimiz'e bu hem de müminlere yani o dönemde yaşayan müminlere, sahabe efendilerimize hem de işaret olarak bize dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu arada başka ayetlerde olsa yine aynı tema, aynı içerik, aynı bağlam devam ediyor. Şimdi burada üç gruptan bahsediliyor. Bir münafıklar, iki kalplerinde maraz olanlar, yani hastalık olanlar, bir de mürcifler. Mürciflerin ne olduğunu biraz sonra açıklayacağız. Biliyorsunuz münafıkı ne olduğunu biliyoruz. Nifakla uğraşanlar. Nifak tohumu sokanlar, ayrılık sokanlar. inandık, inanmadıkları halde inandık gibi e, gözükenler. Bir başka anlamıyla da hani geçen derslerde Ahsap suresiyle konuşmuştuk. Menfaatleri icabı hareket edenler. Yanar döner deniyor. Ama geçen derslerde söylemiştik, tam kitaplarda anlatıldığı gibi değil. Mesela ölümden korkmak da bir münafıklık alameti. Yine bu Ahzab suresinde geçmişte hatırlıyorsunuz. Savaşa katılmaktaki gayretsizlik yine bir münafıklık alameti. Yani bizim bildiğimizden hani imanı var da, şey, imanı yok da, gizliyordan daha farklı derin e, manaları da içeriyor. Daha derin manasıyla şuna da söylemiştik hatırlarsanız, biz elhamdülillah Müslümanız, mümin olmaya gayret ediyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de münafıklarla ilgili geçen uyarılar, tehditler bizim için de geçerli. Biliyorsunuz bizim de tam olarak iman etmemiş taraflarımız var evet. ve münafıklık alameti olabilecek yanlarımız var. Mesela o meşhur hadiste ne var? Sözlerinde durmazlar diyor. Konuştukları zaman yalan söylerler, e, yalan şahitlik ederler. namaza üşenerek giderler. Namaza üşenerek giderler. E şimdi bizde yok mu bunlar? Yani biz münafık kız demiyoruz, yanlış anlamayın. Ama münafıklık alametlerinden var. Sabah namazıyla yatsı namazı diyor, münafığa çok ağır gelir diyor. E şimdi bizim de yok mu? Onlar üşene üşene namaza kalkarlar diyor. Yani biz koşarak bu coşkuyla mı oluyor her zaman? E Müslüman i̇şte, efendilerimiz korkmuşlar münafıklık alametleri bizde var diye ki biz de, kim olmuyoruz? Aynen. E, Dursun Bey'in dediği gibi e, sahabe efendilerimiz korkmuşlar. Peygamber efendimize bir şey verilmiş, liste verilmiş. E, yanılmıyorsam... Hanzalaydı galiba yanlış olabilir bir sahabiyle e, ile paylaşmış peygamber efendimiz sadece onu. E, ama e, Hazreti Ebu Bekir olsun Hazreti Ömer olsun birbirleriyle yolda karşılaştıklarında acaba e, biz de bu listenin içinde miyiz diye ciddi ciddi endişe etmişler. Yani sadece bize anlatıldığı gibi olsa işte öyle bir grup var işte iman etmediği halde imanlı gibi davranıyor o zaman nasıl sahabeler niye korktu? Yani e, biraz daha dikkat edilmesi gereken bir konu. Ama bu şurada bu ayette bahsedilen özellikle net münafıklar. Çünkü onlarla ilgili çok ciddi tehditler var. E, i̇kinci grup ise وَالَّذ۪ينَ fi قُلُوبِهِمْ maradun. O kimseler ki fi içinde demek kulubihim kalplerinde maradun, maraz vardır. Biliyorsunuz maraz Türkçe'de de kullanılıyor değil mi? Yani gündelik hayatta da kullanıyoruz, e, marazım var diye ifade ediyoruz. Bir hastalık olarak da ifade ediliyor. Kalplerde hastalık olması ne demek? E, nefisler anlamına gelebilir, akıl hastalığı anlamına gelebilir, niyet bozukluğu anlamına gelebilir. İçi kötü derler ya hani içinde mırık cırık olup e, uygun olmayan e, düşünceler olabilir. Burada münafıklardan ayrı tutulması... Ee, Müslümanım deyip de tam iman etmemiş olanlar olabilir. Hatırlıyor musunuz Ahzab suresinin efendim Muzaffer Bey? Bakarız. Evet içinde fesatlık olanlar ama bunlar yine de iman etmişler. İman etmişler ama e, tam iman etmemişler içlerinde e, sapkınlık boyutuna bile gelebilecek marazları var. E, bu Asab Suresinin başında hatırlarsanız kalplerinde maraz olanlar diyordu. E, o münafıkların fitnelerine kanıp hadi ya şehri terk edelim falan demişlerdi hatırlıyor musunuz e, ayetin başlarında Bakara suresinde de geçiyor 5 evet, ya da 6 e, yerde bu şey geçiyor e, münaf kalplerinde maraz olanlar geç, e, geçiyor Bakara'nın ilk e, şeylerinde geçiyor kısımlarında geçiyor ee, mesela şeyde de var. Ali İmran'ın ilk sayfalarında var. Kalplerinde maraz olanlar diyor. Fiği gulbuhum zeygun diyor. Onlar da olanlar diyor. Müteşabih ayetlere yönelirler. Onları kendilerince tevil etmeye çalışırlar e, gibi de var. Birçok bir yerde e, geçiyor bunlar. E, burada bir de e, şeyde, yukarıda 12. ayette ve 32. ayette geçiyor bu Asab suresi ile ilgili müstakil konuşmak gerekirse. Önce 12'ye bakalım. İşte bu biraz evvel bahsettiğim e, konu. O vakit gözler kaymış, yürekler gırtlağa dayanmıştı. Allah'a her türlü zanlarda bulunuyordunuz diyor. Yani bir öncesine gelirsek o vakit onlar hem üstünüzden hem de alt tarafınızdan size gelmişlerdi. Yani savaş ortamı, düşmanlar gelmişti. O vakit gözler kaymış Yürekler gırtlığa dayanmıştı. Allah'a türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte burada müminler imtihan olmuş. Bakın müminler diyor burada dikkat edin. Çok şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. Bu sarsıntı kelimesini unutmayın biraz sonra ilginç, ilginizi çekecek. O vakit münafıklar ve kalplerinde maraz olanlar diyordu. Bakın kalplerinde maraz olanlar münafıklardan ayrı olarak ifade ediliyor. Allah ve Onun Resulü bize ancak aldatmayı vaat etmiş. Yine o vakit onlardan bir tarif ediyordu. Ey Medine halkı, Medine değil burada Yesrib, burada sizin için duracak yer yok, hemen dönün. Oradan bir fırka peygamberden izin istiyor. Gerçekten evlerimiz açık kalmıştır diyorlardı. Halbuki evleri açık değildi. Onlar ancak kaçmak istiyorlardı. Burada bakın sadece münafıklardan bahsetmiyor. E, i̇man etmiş ama kalplerinde biraz imanda eksiklik var. İşte maraz olanlar diyor, şüphe olanlar var. İşte bunlar o münafıklık münafıkların nifakına, fitnesine uyup, ee, bu şekilde kaçmaya çalışıyorlar, amel ediyorlar. Ne diyorlar hatta? Allah ve onun Resulü bizi ancak aldatmayı vaat etmiş e, diyorlar. Yani şimdi biz hani sahabe diyoruz, sahabe efendimiz ama e, şimdi peygamberimizle görüşen her kimsenin iman seviyesi aynı değil. E, çünkü sonradan dönenler de olmuş. Mülhid olanlar da olmuş onların içerisinde. Münafıkların tarafına geçmiş de olanlar olmuş ee, burada o sahneleri anlatıyor. Hı. Ama gerçek sahabe efendilerimizin biz e, ayaklarının tabanlarına bile gelemeyiz. Onlar e, özel bir şey. durum Bir de 32'de var. Kalplerine maraz olan. Yani Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyordu. Ben özellikle ehsapla ilgili e, olanlarını size göstermek istedim. Ey peygamberin hanımları, siz diğer kadınlardan biri değilsiniz. Eğer takvalı davranmak istiyorsanız sözünüzü yumuşak ve edalı söylemeyin kalplerinde maraz olan kimse bir ümide kapılmasın tekrar okuyorum kalplerinde maraz olan hastalık olan kimse bir ümide kapılmasın sözü maruf bir şekilde yani bilinen bir uslupla söyleyin diyorum. Şimdi bakın burada kalplerinde maraz olanlar farklı bir kategoride değerlendiriliyor. Önceki farklıydı biraz er belki ayette. Burada kalplerinde maraz olanlar diyor. E şimdi ne diyor? Sözü yumuşak ve yumuşak ve edalı söylemeyin diyor. Kalplerinde maraz olanlar bir şeye kapılmaz. İşte burada geçen hafta tesettür konusunda söylediğimiz şeyler vardı orada. Bunlardan farklı olarak ileri gidip de ee, bazı temennileri istekleri talepleri olabilecek olanlardan bahsediyor açık konuşmaya gerek yok değil mi anlıyorsunuz tabii, tabii. Ee, bu şeylerden ee, bu şekilde bunları da Allahu Teala kalplerinde maraz olanlara olarak söylüyor yani e, durup dururken bazı şeylere meyilli olan insanların da kalplerinde bu anlamda maraz olduğunu ifade ediyor yani şimdi sadece buna münafıklar diyemezsiniz yani sadece kalplerinde maraz olanlar, e, cinsellik olarak bir şeye talepte olanlar anlamında değil, gayrimeşru olarak değil, bütün çerçevede ama özellikle burada da bunu söylüyor. Zaten bugün işlediğimiz e, 60. ayetten önce olanlar da dikkatinizi çekerse münafıklarla ilgili işte Allah ve Resulüne eziyet verenlerle ilgili ayetler vardı. Ortada e, o cilbabla ilgili bir ayet geçmişti hatırlıyorsunuz. Orada diyordu ki 59. ayette Ey peygamber e, zevcelerine kızlarına ve mümin kadınlara söyle Onlar cilbaplarını yani dış örtülerini üzerlerine sımsıkı örtüsünler e, Bu durum onların tanınıp eziyet edilmemelerine en uygun durumdur Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir E şimdi bunun arkasında kalplerinde maraz olanlar demekle de Hani yukarıda bir şey daha vardı onu söylemek, söylemeyi unuttum. O kimseler ki erkek ve kadın müminlere yapmadıkları şeyden dolayı eziyet ederler. Bunlar apaçık bir bühtan ve günah yüklenmişlerdir derken de burada işte bahsettiğim kalplerinde baraz olanlarla o cinsellikle kadınlara yüklenenler ve hak etmedikleri halde öyle onlara zanda bulunabilecekleri de kastediyor. ediyor. Efendim? bühtanla iftirayla yani kazanmadıkları şeylerden dolayı ona bühtan ederler diyor ya işte kalplerine maraz olanlar demekle de ee, bu açıklanıyor. Çünkü duyguları kontrol diye bir şey var. O olması lazım. Yani insan duyguları kontrol etmesi lazım. Çünkü Allah hiçbir şeyi sebepsiz yaratmaz. Hiçbir duyguların, Türkiye tariflerimizin mutlaka hikmeten bir aydır. Tamam Bunların da insan olması lazım ve insanın buna savaşması lazım. Duygularından. Tabii. Yani o çok Zaten hatırlıyor musunuz? Geçen haftanın belki de en vurucu yerlerinden biri oydu. Ben onu özellikle anlatmak istedim. Şimdi bakın bizim nefsimiz var. Nefsimize yüklenen bazı özellikler var. Ama bunlar fıtrati. Yani nefis haz alıcı. Evet. Ama bu onun fıtratı. Yani cennet kaynaklı ya orada Cemalullah tecellilerine alışmış. Yeryüzüne indiğinde de gördüğü bütün şeyleri tanıyor. Cemalullah kaynaklı güzellikleri tanıyor ve ona ediyor. Şimdi bu onun fıtratı. Ama sorun sizin ona tabi olmanızda. Çünkü şerhi hükümler bizim aklımıza, bilincimize yönelik. Yani Kur'an kime hitap? Bizim aklımıza hitap. Nefse değil. Sen nefsini terbiyeyle yükümlüsün, teskiye ile yükümlüsün, bu ikisinden yükümlüsün. Değiştirmek de mümkün, üçüncü aşamada da değiştirmek. Dolayısıyla o dürtüler, insanın içinden gelen dürtüler var. Allah koymuş bunu ama Allah şeriatı da koymuş bir ölçüyü de koymuş. Sen buna dikkat etmelisin. Hem bunu bilin, bunun dışında işte aşırılığa gidenlerde kalplerinde maraz olanlar var. Oturuyor kuruyor adam. Oturuyor düşünüyor. Müminin suresinde var. Hani demiştik ya, onlar kınanmazlar diyor. Zevceleriyle ve eşleriyle, pardon, zevceleriyle ve ellerinin altında olanlarla o münasebetten dolayı diyor. Cinsi münasebetten dolayı diyor, kınanmazlar diyor. Fakat bunun ötesine geçmek isteyenler, işte onlar azanlardır, azgınlığı isteyenlerdir diye bir ifade var orada. Hani sizin dediğiniz o anlamda söylüyorum, dürtüler var ama sen dürtülerini kontrol etmekle mükellefsin. İşte bunun aşırılığı kalplerinde maraz olanlar olarak ifade ediliyor. Aynı zamanda. Üçüncü sınıf ise burada geçen mürcifler. Diyor ya, vel mürcifune. Burada mürcif kelimesinin çoğulu bu. Mürcif ne demek? Şimdi, e, er recif kelimesi var. Buradan geliyor. Recif, Arapçada zelzele sarsıntı anlamına geliyor. Bunun e, Arapça ile ilgilenenler bilir. İf'al babındaki ifadesi ircaf. Pardon, ircef. İrcef, i̇rcef de sarsmak. Şimdi bilenler bilir, ifal babına girince anlam karşıya geçer. Yani sarsıntı, e, ifal gince girince karşındakine o etki geçer. Yani karşındakini sarsmak anlamına geçiyor. Mürcif ise, ismi faili bunu yapan kimse, yani irce fiilini yapan, yani sarsmayı yapan kimse, yani sarsan anlamına geliyor. Ee, tabii bu birinci anlamı. Buradaki anlamı, ee, fil Medine diyor. Medine şehrinde mürciflik yapanlar, yani yaydıkları haberlerle, insanlarla konuşmalarıyla, fitneleriyle toplumda bir sarsıntı gerçekleştirenler. Bugün algı dediğimiz olayı. Evet. Bugün ne deniyor ona? Algı mühendisliği deniyor. Bugünkü ifadeyle. Yani gerçek öyle değil. Ama olmayan bir şeyi olmayan olmayan bir bir şey şey ya da sarsın. olan bir şeyi farklı. E, göstererek toplumda bir e, sarsıntı oluşturuyorlar. Bu da mesela Hucurat suresinde bir ikaz var onunla ilgili. Altıncı e, ayet e, bakmak isteyen olursa sayfa 515 sayfa 515 Sayfanın başında ilk ayet var. Ondan sonra gelen ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. İn câ fasikun fasıkun. Bir Eğer bir fasık size bir haberle gelirse ya da haber getirirse onu hemen araştırın. Bilmeyerek yoksa bilmeyerek bir kavme sataşırsanız sonra yaptığınız şeye pişman olursunuz. Şimdi bakın bugün biz e, haber olarak birçok şey dinliyoruz. Gazete olsun, medya olsun falan. Allahu Teala burada diyor ki bak ya eyühellezine amenü diyor. Ey iman edenler, mümin olanlar. Bize yani dikkat edin diyor. Çünkü her şehirde mürcif olanlar olabilir. Sakın bu haberlere aldanmayın. Şimdi bende bir şey gelişti. Ben bir yerde bir haber izlediğim zaman hemen arka planını şey yapıyorum. Bir, bu haberi veren kaynak kim? Haberin realitesi ne? Güncel olaylar ne? Hani algı mı e, mühendisliği yapılmak isteniyor? E, bir de bu olay gerçekten böyle bir olay varsa niçin çıkarıldı? Bak bu gözle baktığınızda olayların şeyini görebiliyorsunuz. Ee, mesela Mahir kaynak vardı biliyorsunuz meşhur. Şunu derdi. Ya bir olay gördüğünüz zaman hemen ona kapılmayın derdi. Bir arka planına bakın. Bundan kim menfaatleniyor? En çok. Bu bütün dünyada böyle ama özellikle de eee iman edenler diyerek de buna şey yapıyor. Bakın bu münafıklıklarla kalplerinde maraz olan gruplarla beraber anılıyor bu grup. Mürcif olanlar. Ve bunlara ne yapılması gerektiğini biraz sonra göreceksiniz. Burada da ilginç bir ifade var. Ayet'in sonunda şey o kısmın sonunda diyor ki Fil Medine. Medine'de diyor. Burada Medine özellikle geçmiş. Bu 12. ayette yanılmıyorsam. Evet 13. ayette. Geçen bakmıştık yine yani Ashab suresini. Burada diyor ki e, ya Ehlil Yesrib diyor burada. Yine o vakit onlardan bir taif ediyordu. Ey Yesrib halkı burada Medine olarak geçmiş. Ama Yesrib'i o ayeti işlerken açıkladık hatırlarsanız. Yesrib peygamber efendimizin değiştirdiği bir isim. Çok da tam anlamını unuttum biliyordum ama çok da pozitif bir anlamı yok. Peygamber Efendimiz oraya gidince oraya Medine denmiş ya da Tayyip denmiş biliyorsunuz. Tayibe miydi? Dur bir ifadesi vardı onun aklıma gelmedi. Tayba Tayba affedersiniz. Tayba demiş. Hı hı. E, ta, güzel iyi ke kelimesinden, Tayyip kelimesinden Tayyip kelimesinden Tayyip kelimesinden geliyor. İyi güzel anlamında ama burada bakın o kalplerinde maraz olanlar münafıklar diyor ki ya ehlal yesrib. Medine ifadesini Peygamber Efendimiz kullandığı ifadeye muhalefet var burada. Bunların da nasıl bir ruh aleti içerisinde olduğunu anlayabiliyoruz. Bu 60. ayette de Allahu Teala buna tekzip olarak bir anlamda diyor ki Medine'de diyor e, sarsıntılı haber yayanlara, mürciflere öyle diyor. Medine denmesini istiyor <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Medine denmesini istiyor bir de mürciflerin e, yesrib ifadesini kullanma eğiliminde olduklarını söylüyor. Burada da şu mesaj veriliyor. İnsanlar yarın konuşmalarına, kelimelerine dikkat edin. Niye hangi mantıkla neyi kullanıyorlar? Mesela niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deniyor, denmiyor da Muhammed Peygamber deniyor? Şimdi ben birisi televizyondaki din alimi olarak da çıksa. Çok uygun olmayan bir kelime şey yaptığında eee ben işte, duruyorum orada. Yani evet, neden evet. kullanmıyor da bazı ifadeler evet. özellikle onu kullanıyor? Bunun gibi bir sürü ifade var. İşte Yesrib diyorlar onlar. Ama Allahu Teala Medine dememizi istiyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kullanabileceğiniz en latif ifadelerle bunu söylememiz gerekiyor. Yine 12. ayet, 11. ayette işte burada müminler imtihan olmuş çok şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı diyor. Ee, zilzalen şediden diyor. Bu e, 60. bizim burada işlediğimiz ayette de hatırlıyor musunuz? E, recif kelimesi sarsıntı anlamına geliyordu. Yani e, işte bu ayetler birbiriyle ahenkli uyumlu görüyor musunuz birbirine? Şimdi müminler Münafıkların verdiği fitne ile bir sarsıntı geçiriyorlar. Allahu Teala orada da diyor ki işte burada müminler imtihan olmuş diyordu. Yani imtihan zor bir durum karşısında bakalım kul ne yapacak? İmanı ölçüsünde mi iddia ettiği imanı ölçüsünde mi davranacak? Yoksa hemen dönüp topuklar arkasında dönüp gidecek mi? Allah-u bunu zaten biliyor ilmiyle. Aslında bize gösteriyor. Bir de fitne, fitne katilden daha füzdür. Bir şey var. Ayet-i Anis var demiyorsunuz. Fitne çok tehlikeli. Evet. O yüzden e, dikkat etmek lazım. Niye dikkat etmek lazım? Eğer bu sarsıntı e, sokmak isteyen, algı değişikliği oluşturmak isteyen bir grup, bir fit verirse, bir haber yayılırsa, sen bunun e, Hucurat Suresinde olduğu gibi arkasını dönüp araştırmazsan, sen de o imtihana tabi olursun ve Allah korusun yanlış bir düşünceye konuma gitme ihtimalin var. O yüzden biz olayları her zaman Allah'ı düşüneceğiz. İmani esaslara göre düşüneceğiz. Güncel hayatın durumlarıyla değerlendirmeyeceğiz. Hatta diyorduk ki hatırlarsanız insan bir televizyon haberi izlerken bile imani bir imtihanda. Bir film izlerken bir reklam izlerken burada düşündükleri içinden geçerler geçenler tasdik ya da itirazlar Allah bunların hepsini içinizden geçenleri biliyor. Böylece size imanınız değerlendiriliyor hem bu dünyadaki hem ahiretteki konumunuz değerlendiriliyor. Sadece biz amel olarak yaptıklarımızdan değil aynı zamanda niyetlerimizden de sorumluyuz. Biliyorsunuz e, hadis kitaplarının hemen hemen çoğunun önemli hadis kitaplarının birinci hadisi e, bütün ameller niyetlere göredir. Küllün e, amel neydi? Inne mel amelü bir niye. Bütün ameller niye. niyetler üzerindedir, niyetlerdedir, niyetlere göredir. O yüzden e, çok dikkat etmemiz e, gerekiyor evet. ciddi söylüyorum bunu test edin bir haber izlediniz İyi ki yapmış şu adam böyle böyle mesela cinayet sahnesi var daha fazlasını yapsaydı ya bu sensin senin imanın bu. Neden yani bir mümin bir müslüman burada ne yapması gerekir? Doğru olan ne? Ayet ve hadislerde ne diyor? Ya bir düşüneyim ben olsam bu durumda ne yapardım? Niye demiyor da insanlar şey yapıyor? İşte bu içinden geçenler senin imanın ya da nefsin ya da şeytanın vesvesesi ise bir şekilde de uyuyorsun ona da tabi oluyorsun. Bir <gülüyor> dizi izliyorsun ya ya dizilerde eee gayrimeşru ilişkiler var. Bir Anadolu kadını, başörtülü, namazını yazında bir kadın, ay yakalanacaklar diyor. Ya ne, ne yapıyorsun? Bir kentine gel. Yani neyi destekliyorsun aslında? Ya da içinde gizli olan nelerin çıkıyor orada? Yani, yani bunun gibi bir sürü bir e, olay var. Futbol maçı seyrediyor. Adam tekme atıyor. ha kırlası bacağı diyor. İyi ki yaptın diyor. Hı -hı. Ya e, Peygamber Efendimiz bir insanın tekme atılarak ayağını kırılmasına rahatsız olabilir mi? E senin imanının senin ölçüsü ne? Ha heyecanlandım bilmem ne falan. Ama yine de akıl kontrolü Hı -hı. <gülüyor> e, gerekli. Evet 60. E, Muzaffer Bey diyor ki 60. ayet diyor tam bugünümüzü ifade ediyor diyor. Z evet kaos var diyor fitne var algı operasyonu var e, hepsi var diyor. E, zaten arkadaşlar bakın Kur'an-ı bir indirildiği dönemde algılarsınız bir de gününüze getirirsiniz. Tamam indirildiği dönemle ilgili, nuzul sebepleri deniyor buna, değerlendirirseniz de bir e, manaya ulaşabilirsiniz, faydası da olur. Evet. Ama günümüze getirmeden, kendinize getirmeden e, çok çok eksik kalır. Bize niye indi bu ayet kerime? Hemen Ehtim gününü olur. algılayacaksın, tamam okuyacaksın da Medine'de, e, Medine'de az bir zamandan fazla kalamazlar diyor. E tamam da e, Medine'yi kendi yaşadığın şehir olarak düşün. Medine biliyorsunuz aynı zamanda şehir demek evet. <gülüyor> hani çok medeni insan derler ya, medeni insan demek aslında şehirli insan demek. Ee, kendine almak lazım, yoksa e, yetince e, şey olmaz, Mane, manidar olmaz. Burada bir kelime daha var. Ee, la Ru neke. Seninle daha fazla komşuluk yapamazlar. Orada kelime car. Car Arapçada komşuluk demek. Burada e, yüce ise e, karşılıklı olarak komşuluk yapmak demek. E, yani burada kimle komşu kalıyorlar biliyor musunuz? Peygamber Efendimizle. Şimdi siz çok önemli bir şahsiyetle bile bugün bir komşuluk yaptığınızda övünüyorsunuz ondan. Hatta iftar vesilesi oluyor, başkalarını anlatıyorsunuz. E şimdi kime komşuluk? Peygamber Efendimiz Sallallahu ve Selleme. E şimdi Allahu Teala onlara tehditkar olarak bahsediyor. Ayetin biraz öncesinden şey yapalım. Bunlar yukarıdaki grup. Vazgeçmez derse, yani yaptıklarında, Allahu Teala ne yaparmış? Le neke bihim, onların üzerine seni salarız. Sümme daha sonra da la yuca viru neke fihe illa kadiyla. Az bir zaman hariç orada komşu olarak seninle kalamazlar. Şimdi peygambere komşulukla ilgili bir şey söyleyeyim. Hatırlıyor musunuz peygamber efendimiz Medine'ye hicret edince önce Kubad'a kalıyor. Ee, orada bir mescit inşa ediliyor hemen Medine'ye gitmiyor aslında o biraz eksik anlatılıyor bu Talal Bedru Aleyna diye karşılanma e, Kuba'da oluyor gidenler bilir oraya Kuba mescidi var orada orada bir süre kaldıktan sonra Medine'ye geliyor Medine'ye gelince Medine şehrine e, herkes Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmek istiyor yani o da komşuluk etmek istiyor aynı zamanda Herkes öne atılıyor. Allahı Teala nasıl bir e, zuhuratla gösteriyor olayı? Deveyi bırakıyor. Deve Allah'ın izniyle uygun olan münasip bir arsaya gidiyor. Arsada iki yetimin ona da en yakın olan şey e, bugün İstanbul'da komşu olmakta şereflendiriyor. Bak komşu olmak diyorum şereflendiğimiz Eyüp Sultan Hazretleri bunlar evin ne misafir ediyor? Bir anlamda komşuluk oluyor. Biz neyle iftihar ediyoruz Eyüp Sultan Hazretleriyle? Evinde misafir etti, komşuluk etti. Yani Allah'ın tercih ettiği sahabe. Yani Peygamber Efendimiz düşünmeyin, devenin Rabbi kim? Allah. Yani Allah'ın tercihi o. Bak biz onunla komşuyuz ya, şuradaki semt. İftihar ediyoruz. Mesela İstanbul'a dışarıdan gelenler hemen, hemen Eyüp'e gitmek istiyorlar. Ya da e, dini eğilimi bir güzel birisi ise İstanbul'a, aa Eyüp Sultan'a gidiyor musun, ara sıra namaz kılıyor musun? Yani İstanbul ve Eyüp Sultan neredeyse bir araya alınıyor. Başka eğilimli olanlar da Boğaz'da bilmem ne yapmaya gidiyor musun diyorlar. <gülüyor> o da onların e, işte bir ölçüsü. İşte onlarla az bir zaman komşu kalamazlar derken, İlk olarak tehdit bakın burada. Aşağıda çok daha e, dünyevi olarak ciddi tehditler var ama Allahu Teala'nın Peygamber Efendimizle yöne, aracılığıyla yönelttiği ilk tehdit komşuluktan menetmek, komşuluktan düşürmek. E, demek ki komşuluktan azil e, onlar için en büyük ceza, e, aşağıda da ayeti ayeti geçecek en büyük lanet çünkü aşağıda biraz sonra geleceğiz melunlar olarak e, diyor ama bir süre kalay bak diyor ki illa illa Galil'a diyor orada. ama az bir zamandan başka komşulu kalamazlar diyor demek ki bir miktar komşu kalmalarına müsaade ediliyor bu ne zamanı olabilir tövbe <gülüyor> evet tövbe kendine çekit düzen verme bir müehret yani bir yani. <gülüyor> yani bir süre daha bak komşuluğa devam ediyor. Bak bunun şeyi yakalandı böyle bir durum olduğu tespit edildiler o üç grup Allahü Teala diyor ve seni onların üzerine salarız diyor ama bir süre hariç diyor sen de komşu kalamazlar. İşte o, o da Allah'ın rahmeti onlarda. Yani bir tehdit ediliyorsun bir mühlet veriyorsun. Orada zaman tanıyor sana. Kararını ver. Hani hatırlıyor musunuz birkaç sayfa önce ne vardı? Peygamber e, Efendimiz hanımlarına ne diyor? Yani ne Allahu Teala Elmire bak sizi serbest bırakıyorum diyor. İster diyor dünyayı seçerseniz diyor, iste benle evliliği seçersiniz diyor. Devamını seçersiniz. Ne yapıyor orada? Bir mühlet veriyor. burada da işte Allahu Teala onlara bu ayetle ikazla bir mühlet veriyor. Sonra ne yapılırmış? Melunine, melunlar olarak. Melun kelimesi, lanet kelimesinden lanet kelimesi bir e, rahmetten uzaklaşma anlamına geliyor. Rahmetten uzaklaşma, rahmetten uzaklaştırma. Hem dünyada hem ahirette. Bu Kur'an'da geçen bir kelime, melekler de lanet ediyor. Şeyde. Ama bizim e, anladığımız anlamda değil. Biz e, her aklımıza gelene lanet ediyoruz bilmem ne yapıyoruz. Hayır bu Allah'ı konularda en yüksek konularda Allah'ın rahmetinden uzaklaştırma olarak oluyor. E komşuluktan uzaklaştırılmıyor mu? Uzaklaştırılmıyor mu? Aynı zamanda da Allah'ın rahmetinden e, uzaklaşmış oluyor. Ve onlara o anlamda melun deniyor. Takip edin hani lanet üzerine onların bu dünyada da işleri aksi gidecektir muhakkak. Neden? Ee, lanet eden kim, değil mi? Yani müminler, melekler, resul Allah nihayetinde ee, bunların hem bu dünyada hem ahiretlerinde akibetleri pek hayır olmasa gerek yani. Fakat nerede bulunulursa yakalanır diyorlar diyor. Burada bir kelime var, masukifu diyor, suluklayfufu diyor. Bu kelimeye de baktım. Eshak kelimesi, sonunda fe var. Bir şeyi idrak edip anlamakta ve yapmakta maharet sahibi olmak. Yani bir şeyin aslını, e, içini anlamakta maharet sahibi olmak. Buradaki ayete gelirsek, böyle bir durumda yakalanırlar diyor. Yani, e, toplum içerisinde bu kimselerin idrak edilerek keşfedilmesi söz konusu. Tespit ediliyorlar yani. Allah'ın verdiği bir maharetle. Hangi gruptu? Münafıklar, kalplerinde maraz olanlar ve sarsın, toplumda sarsıntılı oluşturan mürcifler. Bunlar demek ki yakalanma, anlaşılma durumu varmış. Bunları ne diyor? Uhizu. Ehaze, tutmak, yakalamak, enselemek anlamına geliyor. E, tutulurlar, yakalanırlar diyor. Ve ne yapılıyormuş? Burası çok şiddetli. Evet. Ve kuddilu taktilen katale ölmek Katil. Ee, evet taktil öldürmek. Burada da Arapça bilenler için söylüyorum. Mef, e, mefhulü mutlak var burada. Kuddilu taktiyle öyle bir öldürüşle öldürülüşle öldürürler ki diyor. Yani ibrati alem anlamında e, bir ibareyle. Yani bakın, e, komşuluktan azdediliyorlar. Bir mühlet veriliyor. Bu mühlete rağmen yine orada kalırlarsa, gitmezlerse ve hala eski durumlarına gelirlerse tespit edildikleri, yakalandıkları halde o e, durumda o durumda cezaları onların ne? öldürülmelerine. Toplumu uzuyor. Evet. Çünkü Allahu Teala şey konusunda bir toplumun bozulması konusunda buna ifsat deniliyor. Ee, çok hassas. Allahu Teala çok önem veriyor buna. Eee zıttı ıslah düzenleme anlamına geliyor. Öbürü de ifsat. Ee, bu konuda e, ayetler çok sert, müsaade etmiyor. Hatta fitne katilden beteldir deniyor. Şimdi burada katilden bahsediyor. Bazıları ya olur mu, katledilir mi falan. Ama Allahu Teala diyor ki fitne katilden beterdir. Yani siz öldürmekten korkmayın. Eğer öldürmediğiniz halklarda öyle bir fitne çıkar ki kaç kişiyi içine alan bir fitne olur. Onların hem dünyalarını hem ahiretlerini mahveder. E, kainatı yaratan Allahu Teala eğer bu emri veriyorsa. Yani bizden iyi biliyordur herhalde. İşte şeyler, misyonerler de bu gayet de çok şey yapıyorlar. Hı hı. Yani şiddet dilidir falan filan diyor. Bu da şey yapıyorlar. Bir de nerede bulsa ödümde melekler evliler ya. Evet. Bu i̇ki ayette ben çok rahatsız rastlıyordum sizlerce. Ama bakın had cezalarına da biraz e, ona itiraz ediyorlar ama bak bir hocanın yaşadığı bir şeye, tecrübeyi anlatayım. Burada zamanı geldi. Bir kişinin evine hırsız giriyor. Şey daha evvel diyor ki ya diyor bu İslamiyet'te had cezaları çok şiddetli ya diyor. İyi o da susuyor. Sonra bir gün adamın evine hırsız giriyor. Bu da geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak için onun evine gidiyor şimdi önceden de planlı ya ya ne oldu falan diyor adam anlatıyor işte ya diyor şerefsiz hırsı diyor paramı alsa önemli değil diyor girmiş yatak odasına diyor bütün çamaşırları karıştırmış diyor etmiş diyor benim bütün mahremimi yerle bir etmiş diyor öyle de girip çıkmış diyor böyle şiddetleniyor o hoca da diyor ki ya peki diyor o adamı şu an diyor kapıdan getirseler ne yaparsın diyor vallahi kafasını alnına sıkarım diyor e diyor Allah senden daha merhametli niye o sadece elini kesiyor İşte Allah'ın ayetlerine iman etmek lazım. Bunların bir hikmeti olduğunu bilmek lazım. İşte fitne batilden beterdir, daha kötüdür. Ve e, itirazlara yine Rabbim 62. ayette devam ediyor. Sünnetallahi, Allah'ın sünneti. fi ellezîne halev min kabli. Allah'ın bundan önce gelenler için sünnetullahı yani adeti, kuralı budur. Allah'ın sünnetlerinde asla bir değişme bulamazsın ve ilenteciyi de bulamazsın. Bu e, Allahu Teala şunu diyor, ben yarattığımdan itibaren diyor toplum düzenine, bu gibi şeylere çok önem veriyorum. Geçmiş toplumlarda Resullerime, Nebilere hangi e, şekilde davranmalarını emrettiysem onda bir değişiklik yok. Aynı şekilde sana da e, bunları yapıyorum. Ama tarih kitaplarına baktığımızda bu durum olmamış. Bir mühlet verilmiş ya mühlette zaten çıkanlar çıkmışlar terk etmişler Medine'de böyle bir olay e, vuku bulmamış. E, çünkü Peygamber Efendimiz zamanında arkadaşlar anlatıldığı gibi değil gerek bu hat cezaları olsun gerek bu tür şeyler olsun çok fazla uygulanmamış. Nedim? Toplum öyle bir düzgün toplam, toplum ki e, hat cezalarının bile uygulanabileceği birkaç vaka olmuş sadece. O kadar az olmuş ki insanlar yani alimler bunların üzerinde tereddüt etmişler. Yani çok derinlere girmek istemiyorum. Zinadaki uygulanan, e, ceza olarak uygulanan taşlama, rejim cezası var mı yok mu, e, ayette var mı uygulama nasıl olmuş diye. Çünkü bir iki tane örnek var. Bir iki tane örnekten e, kişiler e, tam bir hüküm çıkaramamışlar. İnsanlar gruplara ayırmışlar. Bunu niye anlatıyorum? E, toplum düzeni Medine'de özellikle çok güzel oturmuş. İnsanlar dükkanlarını kapatmadan e, rahatlıkla camiye gitmişler etmişler. En ufak böyle bir iki istisnanın dışında olmamış. Ama bugün e, ahlakın koptuğu ahir zamanda İslamiyet'in tam yaşanmadığı şeylerde bir günde olan olaylara bakın. E, o dönemle kıyaslayın neler olduğunu göreceksiniz. Bunlar Allah'ın ayetleri Allah'ın Sünnetullahı, bunlara uyulursa doğru yaşanır. Allah Teala bu ayette bizleri münafıklara, kalplerinde marazları olanlara ve sarsıntılı bir şekilde toplumu bozmaya çalışanlara algı mühendisliği oluşturmaya karşı uyarıyor ve bunlara karşı kalbimizi açmamamız gerekliliğini vurguluyor. Allahu Teala bizim Kur'an ayetlerini iyi anlayıp onları düşünerek güzel amel etmeyi nasip etsin inşallah. sadakallahül Azim. El, var. El, El Fatiha.